Ey iman edenler, sarhoş iken ne söylediğinize hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusletecek su bulamazsanız o vakit temiz toprağa teyemmüm edin. Arınmak niyetiyle Yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah, afü ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur. Baksanıza, kendilerine kitaptan nasip verilenlerin yaptıklarına, kendilerinin hidayeti bırakıp sapıklığı satın almaları yetmiyormuş gibi, sizin de yolunuzu şaşırmanızı istiyorlar. Allah, düşmanlarınızı pek iyi bilir. İşlerinizi üstlenen bir veli olarak da, bir yardımcı olarak da, Elbette Allah yeter. Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela işittik ama isyan ettik. Hay işitmez olası ve raina derler. Bu sözleri ağızlarını eğip bükerek güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Halbuki onlar sadece İşittik ve itaat ettik. Sen de bizi işit. Unzurna bizi de gözet deselerdi kendileri için elbette daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu. Fakat Allah inkârları yüzünden onları rahmetinden kovdu. Artık onlar pek az iman ederler. Ey kendilerine daha önce kitap verilen ehli kitap Yanınızdaki kitapları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba da iman edin, iman edin. Enseleriniz nasıl dümdüz ise, bazılarınızın yüzlerini bir darbeyle gözden, ağızdan, azaalardan ederek dümdüz hale getirmeden veya ashabı septe yaptığımız gibi lanet etmeden Allah'ın emri mutlaka yerine gelir. Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama bunun altındaki diğer günahları, dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icat ederse, müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir. Baksana o kendini temize çıkaranlara, onların temiz olduklarını iddia etmeleri, neye yarar ki? Ancak Allah dilediğini temize çıkarır, ve onlara kıl kadar olsun haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah adına yalan uydurup ona iftira ediyorlar. Bu da onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter.